アラハンダダッシュ、オンダン、ヤーダンバ、マッラー、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 bundan önceki dersleri şöyle hatırlayacak olursanız hayanın insan üzerindeki etkisi, imanla alakası, kıskançlığın hevanın yine insanlar arasındaki laf getirip götürmenin, alay etmenin gıybetin, tecessüsün ne kadar kötü şeyler olduğunu, sabrın şükrün nasıl bir duygular Ve bu duyguların hakimiyetinde insana kazandırdıkları neler ve yardımlaşma gibi toplumu bir araya getiren meseleler üzerinde durduk. Bugün de üzerinde durmak istediğim fıtri hasletlerden birisi de unutkanlık kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında ben cinleri ve insanları Yalnız bana kulluk etsin nerede yarattım diyor. Biz emir ve nehillere mebni, fıtrat üzerine yaratılan kullar, birçok huý ve hastetlerle donatılan insanlarız. İnsan kendindeki değerleri, kendindeki cevherleri anlamayınca, kendini tartamayınca, bilmiyerek bir şey konuşarak, veyahut lanet dayın hiç önem vermeyerek bir söz vererek veyahut daha başka bir şeyler yaparak başına hayır ve şer ne yapabilir getirebilir. İşte bu dersleri yapmamızın amacı rastgele hareket etmeyip bilerek bilinçlice davranma ve ona göre hayatımızı tanzim et. Unutmayalım ki ağzımızdan çıkan bir sözü ya sağdaki ya da soldaki yazıyor. Öyleyse çok çok dikkat edip hesabını veremeyeceğimiz işlerden sakınmamız gerekir. Evet, önce kelimemizi lugat ve ıstılaha açıdan bir inceleyelim. Unutmanın Arapça karşılığı nisyandır kardeşlerim. nesiye yensa fiilinin mastarıdır hatırlatma koruma ve muhafaza etmenin zıttı anlamına gelir nisyen insanın kendisine tevdi edilen bir şeyi korumayı terk etmesi diye de tanımlanmıştır onu irade olup olmaması açısından ikiye ayrılmışlardır tevdi edilen şeyi terk ya da kalbin zafından ya da kastından dolayı olur ki böylece kalpten o şeyin hatırlanması kaybolmuş olur. Unutmanın bir diğer anlamı da kasten terk etmektir kardeşlerim. Unutmanın bir diğer anlamı ise kasten terk etmektir. Allah Azze ve Celle'i terk ettiler. Allah da onları terk etti. Tevâatmışlardır. Bundan dolayı Kur'an İkerim terk ettim veya onu unutmayı kast ettim denilmesinde kendisinde çirkinlik bulunduğundan kerik görmüştür. Yine unutma akılda önceden bir sureti mevcut olan herhangi bir şeyin yokluğu şeklinde de tanımlanmıştır kardeşlerim. Allah hepiniz'e hayır versin, hafızası güçlü. Rabbini unutmayan ahireti unutmayanlardan eylesin Nisyan basit bir cehalete yakın bir keyfiyet olarak kabul edilmiş bir yerde o belli bir tasavvurun sabit olmaması kabilinden bir bilgisizliktir bilgi kişide iyice yer etmediği zaman adeta zeval konumunda olur ki bazen mevcut başka bir zamanda yok olur Veya o bilginin başka bir tasavuru sütut bulur. Bu takdirde biri diğeriyiyle karışır. Ancak bu karışıklık tamamıyla sabit hale gelmemiş olduğu için unutulan kişi bir tembihlen uyarıldığında uyanır ve zihnindeki ilk tasavuru geri döner. Kaflet de böyledir kardeşlerim. Kafletten herhangi bir şeyin Gaflette, herhangi bir şeyin gerektirdiği suret veya kavram akılda mevcut olmakla beraber o şeyin tasavvurunun yokluğu kastedilmiştir. Unutma da hem hafızadan hem de mürdükeden bir şeyin yok olması söz konusudur. Unutulan yeniden hatırlaması için yeni bir sebebe ihtiyaç duyulur. Unutma. gaflet ve zuhul arasında bir ayırım gözetmeyerek onların birbirine yakın anlamları olan farklı kelimeler olarak kabul edilmiş ve hepsinin ortak özelliğinin ilmin yani bilginin zıttı olduğu anlatılmıştır demek ki gafletin kalbin selim olmasının zıttı olduğunu anlama cehalet gibi bir eksiklik olarak nitelenmesidir Unutma kendisine ihtiyaç hasıl olduğunda bir şeyi hazır bulundurmama, hatırlayamama anlamına gelir. Unutma elde edilen şeyi muhafaza edememe demek olup, hatırda tutamamanın, tutmanın aksidir. Uzun sureli kişinin akli dengesini bozacak, tamamen kişilik kaybına sebep olacak kadar geniş kapsamlı unutmalara. hafıza kaybedilir kardeşlerim. Unutma ise daha az suurlu ve daha az kapsamlıdır. Bunun içindir ki akıl sağlığı yerinde olan bir kişinin uzun süre veya bütün bir hayat boyu yaşadığı bazı şeyleri unutması muhtemel değildir. Öyle insanlar vardır ki ta küçücük yaşta kendisini etkileyen olayları hala hatırlar. Ve dün ne oldu diye sor. Kafayı kaşığı düşünür bulamaz ama 70 yıl önceki bir meseleyi çok net sanki aynı şu an yaşıyormuş gibi ne yapar anlatır. Demek ki unutma şuurun önceden bilgi sahibi olduğu bir şeyi veya duygusal olarak yaşadığı bir konuyu gerektiği ve istenilen zamanda hatırlayamamasına sebep olan bir arızadır. Şimdi neden böyle bir duyguyu ele aldım? Neden bunu böyle bir işleme ihtiyacı hissettim? İnşallah bunu mevzuyu tamamladıktan sonra siz de anlayacaksınız. Ve hakikaten ne kadar önemli bir mesele olduğunu, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir mesele olduğunu, İnşallah hep beraber kavrayacağız. Kardeşlerim. Unutkanlığa sebep olan bazı amiller vardır, sebepler vardır. Bunların başında unutma fıtri bir haslet, yani bu bizde olan bir şey. Adem unuttu, Adem'in çocuklarına da miras kaldı. Bununla alakalı rivayete baktığımızda, Allah Resulü Anisi Sallallahu Aleyhi ve Selam Allah diyor Adem'in sulbünden. Kıyamete kadar gelen bütün ruhları çıkarıp, onlara "bensin Rabbınız değil miyim?" dediğinde, Adem çocuklarına şöyle bir baktı diyor. Bazılarının işte yaşları alınlarında ve onların isimlerinin yazdığı ve onların senin soyundan gelen peygamberlerdir denildiği rivayet ediliyor. Adem bakıyor Davut'un yaşını az görüyor. Ya Rabbi. Bunun ya, ya ömrü çok azmış, ben öyle takdir ettim. Sen ömründen bir kısmını verirsen o müctesna. Ademe takdir edilen bin senelik ömründen bir kısmını nestinden gelecek Daota oğluna ne yapıyor bağışlıyor. Ve ölüm meleği zamanı geldiğinde Ademe geldiğinde Adem o gün söylediği sözü unutuyor. benim daha şu kadar ömrüm var diyor ve Adem unutuyor bize de bu unutma ne yapıyor huyu hastet olarak kalıyor demek ki unutma ve gaflet Peygamberler dahil her insanın maruz kaldığı insani bir olgu olup Ademden katılım suretiyle zürriyetine intikal etmiştir bu husus tecrübeyen sabit olduğu gibi deminki anlattığım nasıl lan da vurgulanmıştır. Bu açıdan unutma fıtridir. Hatta insan kelimesiyle nisyanın aynı kökten gelmesi dikkate değer bir husustur. İkisi de aynı kökten geliyor. Kardeşlerim hayat unutmanın nimet olarak kullanabileceği nice sahnelerle doludur. Fıtratın her bir imkanında olduğu gibi. Bu hususta da fıtrat bir bütün olarak dikkate alınıp zıtlarıyla birlikte faaliyet alanını konulursa nisyan yani unutma nimet olarak yerini muhafaza eder. Ancak nisyan tek olarak dikkate alınıp ve ferdin tavır ve davranışlarında belirleyici bir yere sahip olursa dengenin bozulmasında etkin bir rol oynar. Adem'in cennetteyken and olsun biz daha önce de Adem'e ahit emir ve nehi vermiştik. Ne vardı ki o ahdi unuttu. Onda azim de bulamadık. Taha 115. ifadesiyle unutmuş olması tüm Ademoğlunun unutma manevi gerçekleri göz ardı etme eğiliminde olduğunun simgesel bir ifadesi olmuştur. Kardeşlerim, unutmanın unutma sebeplerinden bir tanesi de görevlerinin gereğini düşünmeme ve umursamamazlıktır. İnsanın bir şeyi unutması daha çok o şeye karşı ilgisizliğinden, üzerinde daha fazla düşünmemesinden kaynaklanır. Fıtri olan unutma fiili kişinin iradesinin dışında ise de. Unutmayı sağlayan sebepler iradesine bağlıdır. Ayrıca unutmadan doğan maddi ve manevi sonuçlar yine kişiyi bağlayıcıdır. Bundan dolayı kıyamet günü kör olarak haşrolunacak birisi bunun sebebi sorulduğunda sana mesajımız gel gelmişti de sen onları unutmuştun ve bugün aynen sen de böyle unutulacaksın diyecek. Taha yüz yirmi altında. Kınanan husus, fıtri olan unutma değil, unutmayı doğuran ve onu sürekli kılan, Taha suresinin yüz yirmi dördüncü ayetinde de işaret edildiği gibi, Allah'ın zikrinden yüz çevirmedir. Çünkü Kur'an'da nisyan yani unutma, çoğunlukla bir şeyden yüz çevirme ve ilgisiz kalma, Dikkatsiz kalma anlamında kullanılmış kardeşlerim. Mesela dünyada yaptıkları kötülükler kendilerine apacık gösterilip ve alay edip durdukları şeyler, kendilerini alt edecek olanlara siz bu hesap gününün geleceğini aldırmadığınız gibi unuttuğunuz gibi biz de bugün size aldırmayacağız, unutulacağı, unutacağız derlenecektir. Câsiye 34. ayette. Burada nisyan, umursamamazlık, kayıtsızlık, aldırmamazlık anlamında kullanılmıştır. Kardeşlerim, unutkanlığa sebep olan bu meseleler arasında ayrıca, zikrin bir başka ifadesi olan, duanın terk edilmesinden kaynaklanan kalp katılığı, şeytanın süslemelerine aldanma, batıla dalanlarla birlikte olma, dünya hayatına kapılıp dini oyuna eğlenceye çevirme, hak olan dini inkar ve onu alaya alma, dünya hayatını geçici zevklerine aşırı tutkulu olma gibi hususlar da vardır. İnsan dik başlılığına mahkum olarak, bizzat kendisinin nasıl yaratılmış olduğunu unutup da, Bu gerçekten gafil olacak ve sonra aynı insan dönüp diyecek ki kim çürümüş şu tosta toprak olmuş şeyleri diriltecek? Bunlara kim hayat verecek? Dikkat edilirse bu eylemlerin hepsi unutma, dikkatsizliğin, umursamazlığın hafife almanın tabi bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Allah hayatlarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Onun için din Allah Azze ve Celle'nin Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir ifadesiyle bir ciddiyettir. Dini dikkate almayıp göz ardı edenler o gün onlara şöyle diyeceğiz. Bugüne kavuşmayı unutmanızın cezasını şimdi tadın bakalım. Doğrusu biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü Ebedi azabı tadın secde 14. ayetinin ifadesiyle göz ardı edilecektir. Allah bizleri korusun kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de insanlar arasında ruhi bakımdan son derece hasta karaktere örnek verilen münafıkların ortak özellikleri nedir kardeşlerim? Allah'ı ciddiye almama. Onu unutma ve onun tarafından unutulmaktır. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil. Onlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyar ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttudur. Tevbe suresinde atmış edince. Çünkü münafıklar fasıkların ta kendileridir. Allah'ın münafıkları unutmasından maksad, onlardan yardımını, hidayetini, rahmetini kesmesi, münafıklıkları sebebiyle onları, onlar unutulmuş ve terkedilmiş, bırakılmış vaziyette dirler. Ayrıca yapmadığını yapmış gibi gösterip, met olunmaktan hoşlanmakla, Tahrifi haktan bir zevkalmak ve Allahı unutmaktır kardeşlerim. Evet. Bazı ayet ve çoğunlukla namazdan alakalı hadislere baktığımızda insan başına gelen unutma hadisesinde büyük ölçüde şeytanın da sebepleri vardır. Kur'an'da bakın Allah Azze ve Celle Musa bir gün İsrailoğullarına kalplerini yumuşatıcı bir hitapta bulunuyor diyor. Hadiste başlıyor, Kur'an'da devam ediyor. Bir tanesi kalkıyor diyor ki ey Musa en bilginimiz kim? Benim diyor Allah bilir demiyor. Allah Azze ve Celle Musa'ya sen iki denizin birleştiği yerde Senden daha alim olan kulumuzu göreceksin diyor. Bunun üzerine Musa, ben onu nasıl bulabilirim diyor. Allah Hazreti ve Celle de zembiline balık al ve onu kaybettiğin yerde hemen dön, onunla karşılaşacaksın diyor. Musa Aleyhisselam da yanına genç arkadaş olan Yuhushay bin Nun'u alıyor ve beraber yola çıkıyor. Daha sonra o gençle birlikte yürümeye başlıyorlar. Musa genç arkadaşına diyor ki, ben iki denizin birleştiği yere ulaşmaya yahut da yıllarca yürümeye kararlıyım diyor. İkisi de iki denizin birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuyorlar. Musa biraz uyuyor. O sırada balık kımıldıyor, sıçrıyor. Yanındaki genç de uyusun diye Musa'yı uyandırmıyor. Uyanınca, Balığın durumunu söylemeyi unutuyor. Oradan uzaklaştığında Musa yanındaki gence azığımızı çıkar da bu yolculuktan yorgun düştük. Onları yiyelim, açtığımızı giderelim diyor. O da biz diyor falan kayalığa vardığımızda balık diyor sıçlayıp hareket ederek denize gitti. Ben sana bunu söylemeyi unuttum. Bana onu hatırlatmamı unutturan ancak şeytandır diyor. Musa istediğim zaten buydu diyor ve hemen izleri üzerine gelip geri dönüyorlar. Bu arada ikisi katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz kullarımızdan biridir diyor Allah Azze ve Celle. Keyif 60'tan 65'e kadar. Dilimizi de bu hâle bu rivayetin geniş bir şeyini bulursunuz. Şimdi burada naklettiğimiz hadis ve ayette balığı unutturma olayı şeytana maaleddinmektedir. Balığın canlanarak denize dalmasının Musaya haber vermiyerek unutan yanındaki genç ilgili ayette unutma olayı sadece bu gence değil Musaya da isnade edilmektedir ve her ikisi de balıklarını unuttu denilmektedir. Unutmanın her ikisinden birinde isnadıysa, Musa'nın sormayı, gencin de söylemeyi unutması sebebiylendir. Ta ki Musa acıktığında gence soruyor, genç de onu şeytan bana unutturdu diyor. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf'la ilgili, Yusuf Aleyhisselam'la alakalı unutma hadisesine bakacak olursak, orada da anlatılan kıssada, Yusuf'un hapisteki arkadaşları bir rüya görüyor. Yusuf Aleyhisselam kendisine bu rüyayı tevil ediyor ve yarın buradan çıktığında beni unutma diyor. Fakat arkadaşı çıktığında Musa Aleyhisselam'ı ne yapıyor? Unutuyor. Evet. Ama şeytan o gence efendinin yanında onu hatırlamayı unutturdu ve Yusuf bu sebeple birkaç yıl daha hapiste kaldı diyor Yusuf 42'de. Evet kardeşlerim burada da yine unutturma şeytana ne yapıyor? Mal ediliyor. Ayet-i Kerime'de zikrediliyor. Sünnette ise kardeşlerim bazı hadislerde unutma fiili tamamen şeytana isnat edilmiştir. Mesela Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Ali Sallallahu Aleyhi ve Saliham kalkıyor, mezitte namaz kıldığı yere kadar gidiyor. Orada iki saf erkek, bir safta kadın var. Ali Sallallahu Aleyhi ve Saliham onlara dönerek, eğer şeytan bana namazdan bir şey unutturursa, erkekler Subhanallah desin. Kadınlarda el çipsin diye ne yapıyor asabına öğretiyor. Allah Resulü Ali Sallallahu Aleyhi ve Saliham Yine bir sözünde sizden biriniz namaz kılarken hınzıp denilen şeytan ona gelir. Ne dediğini karıştırır ve ona şunu okudun mu bunu okudun mu bunu unutturur. Siz namuzu çekin sol tarafınıza pu pu pu diye ne yapın tükürün diyor. Yine namazdan alakalı rivayetlere baktığımızda şeytan diyor insana namazda gelir musallat olur. Bir mi kıldın, iki mi kıldın, üç mü kıldın, dört mü kıldın, ta hayata oturdu mu, oturmadın mı, yani namazdaki rükunları sana ne yapar? Karıştırır diyor, unutturur. Siz azı tercih edin, sevir secdesi yapın ve şeytanın oyununu bozun diyor. Evet kardeşlerim burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeytanın insana gelip unutturduğunu söylüyor. Yine kardeşlerim, Allah Resulü'nün İslameti vesalam namazın akabinde, mizanda ağır gelecek kelimeleri size öğreteyim mi? Namazların akabinde, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber lafızlarını ne yapmayın, unutmayın çünkü şeytan size bunu unutturur diyor. Namazın akabinde ne yapın? Yapın tesbihatınızı diyor. Kardeşlerim, şeytanın unutturmak için kullandığı metoda bakacak olursak, şeytanın insanı yoldan çıkartması ve Allah'ın zikrini genel anlamda hayır ve yararı olan şeyleri unutturmasındaki aracı, insanların motiv ve şevhetlerine etki etme yönündedirler. Motiv ve şevhetler insanın doğasındaki en zayıf noktasıdır. Çünkü insan, Doğal olarak lezzet ve fayda elde etmeye meyilli insandır. Bu noktadan şeytan Adem aleyhisselamın nefsine yol bulmuş ve Allah size bu ağaca yasaklamayı yaklaşmayı neden yasakladı bilir misiniz diye bir şeytani soru sormuş. Eğer bundan yerseniz bu melekler gibi cennette ebedi kalacaksınız. Ve arkasından Allah adına yalan yere yemin edince Adem'i ne yapmıştır? Kandırmıştır. Bu noktada şeytanın Adem Aleyhisselam'ı bir mülke sahip olacağı şekilde aldatmaya çalışmış. Bunun sonucu da Adem Aleyhisselam Allah'ın kendisine nehyettiği şeyi unutarak günah işlemiştir. Bu yollu şeytan bütün insanlara etki etmekte kardeşlerim. Çünkü onlardaki çeşitli şevhetleri hep harekete geçirmiş. Bunun sonucu olarak da insanlar sınırı aşmaya yeltenmiş ve bu da kendilerine Allah'ın zikrinden alıkoymuştur. Allah dilimizi şükürden, halbimizi şükürden, azalarımızı amelden geri koymasın kardeşlerim. Ey insanlar diyor bakın. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, o ona edepsizliği kötülüğü emreder. Eğer size Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı, içinizden asla hiç kimse temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır, Allah işitir ve bilir diyor Zümer 8'den. Yine kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Furkan suresinin 17 ve 18. ayetinde bakın nasıl bir öğüt veriyor. Dikkatli dinleyelim kardeşlerim. Onlara şu adamın haberi de oku. Kendisine ayetlerimizi verdik de onlardan sıyrıldı çıktı. Şeytan onun peşine taktı. Böylece azgınlardan oldu. Dileseydik elbette onu o ayetlerden yükseltirdik. Fakat o yere saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı şu köpek gibidir. Üstüne varsan da dilini sarkıtıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayanların durumu budur. Bu kısayı anlat. Belki düşünüp öğüt alınlar diyor Allah Azze ve Celle. Yine kardeşlerim unutmaya sebep amillerden bir tanesi de dünya malı lüks ve refah içinde bir yaşam. Evet. Hemen hemen Ademoğlunun hepsinin düştüğü bir olay değil mi? Bakın Allah Azze ve Celle Mutminun yüz on ve yüz on bir de diyor ki, insanın diyor başına bir sıkıntı geldiğinde hemen Rabbin'e döner, ona yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verse, önceden yalvarmış olduğu Rabbini unutur. Allah yolundan sapdırmak için ona eşler koşar. Ey Muhammed deki, küfrünle biraz eğlenedir. Çünkü sen muhakkak cehennem eli. Yine o gün Rabbin onları ve Allah'tan başka tapacakları şeyleri toplar da der ki, şu kullarımı siz mi sapattınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktı? Onlar seni tenziyederiz, seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helakı hak eden bir kavım oldular. derler. Mülk birden. Allah hayatlarımızı kaydırmasın. Hepimize doyan bir nefis, korkan bir kalp, makbul olan bir dua versin kardeşlerim. Yine kardeşlerim, unutma amillerinden bir tanesi de inananları alaya alıp onlarla mücadele etmektedir. Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü Sünnetinde o kadar çok şey naklediyor ki bu konuda. Zira kullarımdan bir zümre Rabbımız biz iman ettik. Öyleyse bizi affet, bize acı, sen merhametlerin en iyisinsin demişlerdir. İşte biz onları, işte siz onları alay aldınız. Sonunda onlar ile alay etmeniz. size beni yad etmeyi unutturdu. Siz onlara gülüyordunuz diyor Allah Azze ve Celle. Bir zümre bir zümreyle alay ederse hakkı unutur kardeşlerim. Ve bu da Allah'ın zikrini unutmaktır. Evet her şeyin tabi bir tedavisi var. Unutkanlığın tedavisi nedir? Tabi amiller fazla. Ben sadece bunu yakalatabilmek için birkaç madde zikrettim. Kur'an ve sünneti güzelce okuduğumuzda burada birçok daha ekleyeceğimiz maddeler var. Ama sohbeti uzatma, bunları yayma, dinleyeni de anlatanı da meşgul edeceği için ve bu meşguliyette birçok unutmaya sebep kılacağı için ben bunlarla iktiva edip hemen tedavisi nasıl, nasıl olmalı buna geçmeyi düşünüyorum. Tabii, siz de takdir ederseniz. Kardeşlerim, hatırlamanın insan yaşamında çok büyük bir önemi vardır. Çünkü önceki öğrendiklerimizi hatırlama, önceki bilgi ve haberlerimiz, gelecekte bizim karşılaşacağımız yeni problemleri çözmemizi mümkün kılmaktadır. Yeni bilgileri kazanmada, Yeni hakikatleri keşfetmede geçmişte edindiğimiz bilgilerimiz yardımcı olmaktadır. Bu ise insana ait en önemli hallerden bir tanesidir. İnsanın sürekli olarak Allah'ı, Onun üstünlüğünü, yaşamda kendisine verdiği sayısız nimetleri, ahireti, hesap gününü, Onu bekleyen sevap ve cezayı hatırlaması. Herhalde insan için en önemli bir şeydir, değil mi? Çünkü onu takva ve yararlı işlerde bulunmaya ve en üstün ahlaka sevk eder bu. Mülk suresinin ikinci ayetinde olduğu gibi, Kur'an bazı ifadelerin önemine binaen önlenmiş ve buna vurgu yapmak istemiş. Bunun içindir ki Kur'an unutkanlığın tedavisi için. Allah'ı zikretmenin önemini dile getirmiştir. Demek ki tedavide birinci unsur zikir. Zikir nedir? Zikir lükkatta yani kullandığımız şu Türkçe kelime de telaffuz manasına gelir. Öğrenilen, muhafaza edilen bir şeyi zihninde hazır hale getirme, öğüt. haber, beyan, hatırlama, anma, anma gibi manalara gelir. Kur'an literatüründe ise Allah'ı anmayı ifade eden en kapsamlı kavram zikirdir. <gülüyor> Zikir, insanın bilgi olarak elde ettiği şeyleri muhafaza altında tutmasına ve gerektiğinde hatırlamasına imkan sağlayan bir bellek anlamında. Potansiyel bir gücü ifade ettiği gibi, bir şeyin kalben veya sözlü dillen hatırlanması şeklinde aynı gücün harekete geçirilmesine de denir. Kalp veya dil ile zikir unutulmuş bir şeyin yeniden hatırlanması ya da hafızasındaki nin unutulmamak üzere sürekli canlı tutulması şeklinde olabilir kardeşlerim. İnsan Yaratılmışların en mükemmeli, en şereflisı olmasına karşılık, beşer olması hasefil, hasebiyle pek çok zaffları olan bir varlıktır. Bu zafflardır ki kontrollü ve bilinçli yaşaması için insanın eğitilmesini gerekli kilar. İslam eğitimi insanın yaratılışındaki mükemmelliği koruyup geliştirmeyi, zafflarını ıslah etmeye amaçlar. Baştan beri izah etmeye çalıştığım gibi unutma, unutkanlık da insanın ciddi bir zaafıdır. Çok ciddi bir zaafıdır. İnsan ifade ettiğimiz gibi yaratılmış olduğunu, yaratanını, yaratanı ile yaptığı misakı yüklendiği emaneti, Allah'ın halifesi olduğunu, sıkıntılardan kurtuluşunu, nimetlerine mazhar kılınışını, Bu gerçekleri unutabilmekte kardeşlerim. Allah unutturmasın. Ancak insana unuttuğunu hatırlama yeteneğe de verilmiştir. Sen hatırlat. Mümin olan anlar diyor Allah Azze ve Celle. Hatta sadece yeteneği verilmekle insan kendi haline bırakılmamış, unutulan hakikatleri hatırlatmakla görevli, elçilerle desteklenmiştir görünen ve görünmeyen boyutlarıyla kainat gerçekleri hatırlatacak uyaranlarla donatılmış ve Kur'an'ın kendisi de bu gerçekleri hatırlatan bir zikirdir bundan dolayı ki peygamberin yaratıcı ile ilişkilerinde öne çıkarılan hususlardan birisi de unutma ve gafletin zıttı olarak kullanılan zikir olmuştur kardeşlerim Rabbini içinden yalvararak korkarak yüksek olmayan bir sesden sabah akşam an gafillerden olmadıyor kefiyem sekizde. Allah'ın sözü olarak zikredilmesi emredilirken bunun kalbin derinliklerinden gelen bir yalvarış ve korku duygusunun eşliğinde olmasına dikkat çekilmekte, kalpten gelmeyen ve sadece dil ucuyla gerçekleşen ziklin. gafillerden olma emrinin gerçekleşmesine katkıda bulunması şüphelidir çünkü zikirden maksat kalbin sürekli olarak Allah duygusuyla canlı tutulmasıdır kardeşlerim Allah'ı hatırlama ve huzur hayatın anlamı gayesidir elbette Allah'ı anmak en büyük bir ibadettir kardeşlerim Allah ne yaptığımızı bilir Allah'ın insan şuurundan kaldırılması ise hayatın anlam ve gayesinin yok edilmesi demektir. Demek ki zikir kuldan Allah'a doğru bir kalbi diyalog. Kişi zikrederse unutma, unutma ile de bu diyalog sekteye uğrar. Zikrin yönü her zaman kuldan Allah'a doğru değildir. Allah da kulunu zikreder. Ancak bu kulun Allah'ı zikrine bağlanmıştır. Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, lan körlük etmeyin demiştir. Yani kul Allah'ı itaat, dua, övgü, onun yanında mücadele ve benzeri kul olmanın gereği olan her türlü fiil ile anacak Allah da kulunu rahmet, bağışlama, ihsan Hidayet ve benzeri gerekleriyle ne yapacak? Anacaktır. Şu halde zikir tek yanlı değil, kul ile arasında çift yönlü bir diyalog. Allah zikre zikir ile karşılık verdiği gibi unutmaya da unutmayla karşılık veriyor kardeşlerim. Onlar Allah'ı unuttular, Allah tutmaktadır. Allah bizleri bu hale düşünmesin kardeşlerim Allah'ı hatırlama ve neticede kalbin huzur bulması hayatın anlam ve gayesi olurken aynı şekilde Allah'ın insan şuurundan kaldırılması insan hayatındaki kutsi anlam ve gayenin yok edilmesi demektir bu ferdi hayat için doğru olduğu kadar toplum hayatı içinde de doğrudur Kardeşlerim, Allah'ı hatırlama şahsiyetin bütünleşmesini sağlar. Diğer taraftan Allah'ı unutma ise parçalanmış varlık olma, dinden uzak yaşantı demektir. Tamamlanmamış ve nihayet dağılmış şahsiyet ve bütünü kaybetme pahasına ayrıntılarda boğulma demektir. Unutmanın Allah ile irtibat kurup Ona karşı sorumluluğumuzun farkına varıp onları ifa etmenin ilacı olan zikir tek düzeye bir anlama sahip değildir. Allah'ı hatırlamayı temin edecek ve onunla iletişim kuracak her türlü zihni ve bedeni faaliyet zikir kapsamına girer kardeşlerim. Bakın günde beş vakit namaz faz kılınmış ve beni anmak için namaz kıl buyrulmuştur. Namazda olduğu gibi Allah'ın zikrinin tekrarı, Allah'ı zikretme, onu tesbih etme adeti davranışları sabit ve kalıcı yaşamda bizlere güç vermiştir. İndirilen vahiy manzumesinin emir ve nehirlerin hepsi zikir kelimesinde kullanılmış ve Allah Azze ve Celle bu zikri ben indirdim, ben koruyacağım ifadesini kullanmıştır. Öyleyse unutmanın tedavisinden bir tanesi neymiş kardeşlerim? Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Allah'ın vahyini tahsil edeceğiz. Demiyorum aleyhissalatü vesselam ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an birisi benim sünnetim. Buna sarılan, bunları öğrenen, bunları hayatına geçiren asla ne yapmaz? sapıtmaz, sapık yolda gitmez, yani Allah'a unutmaz. İkinci sebep ise tedavinin müminlerin birbirini uyarmas. Mesela şu ders. Belki böyle bir ders işlenmese, kapsamlı olarak ele alınmasa, unutmanın insan üzerindeki, dini üzerindeki, ahiret üzerindeki meseleyi kavramamız zor olacak, değil mi? Allah hepimizi hayırda kılsın evet unutmanın tedavisi içinde en önemli ilaçlardan birisi müminlerin birbirine vazife ve sorumluluklarını hatırlatarak vaaz ve nasihat etmesidir onunla beraber hatırlatmaya devam et çünkü hatırlatma müminlere fayda verir diyor <gülüyor> hatırlatma ayetinde ifade ettiği gibi İman etmiş olanların unutmamasına, gaflete düşmemesine, imanların kuvvetlenmesine, bilmediklerinin öğrenilmesinde, hatta iman etme eğiliminde olanların imana gelmesinde büyük sebeplerdir. Evet, demek ki insan zikro koyacak, müminler birbirini uyaracak. Zikir zaten bu olayı çözüyor. Ama bunun yanında bütün görevlerimde Müslüman ciddiyet sahip olacak. Hafızasına güvenmiyorsa unutmamak için gerekli tedbirleri alacak. Kendisinden istenilen şeyleri iyi dinleyecek, anlayacak, öğrenmesi gerekenleri not alacak ve yakınlarına, dostlarına kendilerini hatırlatması için tembihte bulunacak. Ali Sallallahu Aleyhi ve Ssalam unutmaya karşı tedbir almış, ashabının kendisine hatırlatmasını isteyerek şüphesiz ki ben de bir insanım. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unutabilirim. Ben unuttuğum zaman bana hatırlatın diyerek görev ve sorumluluklarını unutmaması için onlara ne yapmış hatırlatmış. Biz de birbirimize sık sık bunu ne yapacağız hatırlatacaz. Allah'tan korun. Hesabını veremeyeceğin işler yapma. Allah'tan kafil olma. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, muhakkak ki ben de bir beşerim. Muhakkak ki benim de kalbim dönebilir yani kafil kalabilir. Muhakkak ki günde bende Allah'tan yüz kere tövbe istifada bulunuyorum. Yani Allah'tan gayri herhangi bir şeyi düşünme. Allah'tan gafil olmaya ularak Allah'tan rızık ediyorum. Bizim günde ne kadar kalbimiz sağa sola düşünüyor kardeşler? Evet. Bir sebebi de neymiş? Bol bol tövbe, istifada bulunma. Demek ki insanın fıtrî dengesinin uzantılarından birine olan nisyan, yani unutma, nimetinin mihnete dönüşmemesi, insani insani benliğin. Asıl kaynağı ile irtibatını sürdürüp, değerini muhafaza edebilmesi için ileri sürülen formül şudur. Ey iman edenler! Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Herkes yarın ne hazırlatına dikkat etsin. Ve bir kez daha Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır diyor Haşır 18-18. Evet. Unutmanın bir de tekrifiyete etkisi. Şöyle bir değerlendirme yapacak olursak kardeşlerim, nisyan irade ve kasıt ilişkisine bağlı olarak değer kazanır. Buna göre irade, kasta dayanan her fiil gibi kasta mebni unutmada gerçek bir dini engel ve mazeret sebebi değildir. Çünkü Nisyan bilerek terk etme demektir ki nitekim kafirler hakkında bugün kavuşmayı unutmamanın cezasını tadın bakalım mehalindeki söz konusu olan kasıtlı nisyan ve terk etme aldırma mı anlamında kullanılmıştır. Burada aldırma mı, terk etme, kasten yapma insanı sorumludur. Allah kasta dayanan her türlü unutmayı kınamış ve sahibinin sorumlu tutmuştur. Elde olmaksızın herhangi bir iç ve dış sebepten dolayı meydana gelen unutmanın ise, genel olarak sorumluluk kaldırıcı, gerçek bir engel ve mazeret sebebi olduğu nastarla sabittir. Allah Azze ve Celle and olsun ki biz daha önce Adem'e ahit verdik, Ancak o unuttu. Fakat biz onda birazcık bulamadık. Bu ayette kendisine verilen ahdi elinde olmayarak, istemiyerek unuttuğu için mesut tutulmamıştır. Yine Musa ve yanındaki gencin salih kum hızırlan buluşma yerini ifade eden balığın suya dalması olayı da hatırlatılmalı, hatırlanmalıdır. Burada Musa yanındaki gence. Balık hakkında sormayı unutmuş, genç de yanlarında yiyece korak bulundurduğu balını balığın canlanarak deniz yoluna tutması için önemli bir mucizeyi Musa'ya söylemeyi unutmuştur. Buna rağmen Musa'nın bu hadiseyi kendisine bildirmeyi unutan genci kendisine hiçbir itirazda bulunmayıp soru sormayacağına da、e, cezalandırma yoluna gitmemiştir. Yine Karşılaştıklarında Salih kula, sana hiçbir soru sormayacağım diye söz veren Musa, hazırlan birlikte yaşadığı ilk olayda bu sözünü unutmuş ve bundan dolayı, unuttuğum şeyden dolayı bani muhafize etme, işimde bana güçlük çıkarma demiştir. Bu da kasta bağlı olmayan unuttmadır. Ve yine Bakara'da müminleri Allah Azze ve Celle Ey Rabbimiz unutursak veya hata yaparsak bizi sorumlu tutma diye dua etmeyi öğretmiştir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Rabbimiz Fahinohu ve Teala her türlü hayrı bizlere bağışlasın. Unutmayla alakalı birçok ifadeler var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ben size diyor Kadir gecesinin hangi gün olacağını söyleyecektim. Ama diyor bu bana unutturuldu diyor. Veyahut biz bir ayet indirirsek veya onu unutturursak veya bir başkasını getirirsek gibi ifadeler geliyor. Veyahut bu bana unutturuldu. Veyahut bir insanın namazda bir şeyi unutması. Veyahut orucu unutup yiyip içmesi veya hanımıyla cinsi münasebette bulunması veyahut bir şeyi terk etmeyi unutması veyahut her ne olursa olsun üç şeyden kalem kaldırılmıştır. Baygınlık, uyku ve unutma. Hatırladığında hemen yaparsın, ayıldığında ibadeti yerine getirirsin. Unutma fıtri bir haslettir ve bu haslet bizde olan bir duygudur. İnsan bazen rahmet veyahut çoğu kez yaradığına karşı olan sorumlulukları kasten veya unutma yoluyla unutabilir. Bu yüzden unutma meselesini Ele aldığımızda hassasiyetten ele almalıyız ve unutmayı ortadan kaldıran amillerden zikri çok iyi anlamalıyız. Ve bunun yanında sen hatırlat, mümin olan anlar meselesini unutmayarak kardeşimizin gaflette kalmasını Allah'tan geri durmasını engellememiz gerekir. Unutmayalım. Kasta dayanan her türlü unutma kınanmış ve sahibini sorumlu tutmuştur. Unutmayalım. Unutma o kadar tehlikelidir ki sen Allah'ı unutursan, Allah'ın zikrinden yüz çevirirsen Allah da seni unutur. Unutmaya sebep olan amillerin başında onun fıtri yolu şu. Allah'ın zikrinden yüz çevirme, duanın terk edilmesinden kaynaklanan kalp katılığı, şeytanın süslemelerine aldanma, batıla dalma, dünya hayatına kapılıp, dini oyun ve eğlenceye çevirme gelmekte. Evet, Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip, ondan uzak kalmayı nasip etsin. Sözü her ne kadar uzatırsak uzatalım, hep bunun üzerinde duracağız. İnşallah meseleyi anlatabilmiş, inşallah hep beraber kavrayabilmişizdir. Allah Azze ve Celle bu çalışmamızdan dolayı bizlere ecir versin. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizleri すばらしいです。